Bismillahirrahmanirrahim ve 46 Ey iman edenler Bir soklulukla karşılaşırsanız Sebat edin Ve Allah'ı çok zikredin ki Selaha eresiniz. Allah'a ve Resuluna itaat edin Birbirinizden çekişmeyin Sonra korkuya kapılırsınız da Zaafa düşersiniz Ve rüzgarınız gider Sabredin Muhakkak ki Allah sabredenlerle Beraberdir Bu Allahü Teala'nın inanan kullarına düşmanla Karşılaşma adabını Ve düşmanla karşılaşma sırasında Cesaret yolunu öğretmesinden ibarettir. Ey iman edenler Bir toplulukla karşılaşırsanız Sedat edin Buhar ve Müslüman sahinde gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Düşmanla karşılaştıkları günlerden birinde Güneş batıya doğru meyledinceye kadar beklemiş Güneş meyledince aralarında kalkıp şöyle buyurmuştuk Ey insanlar Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin Allah'tan afiyet isteyin Bir kere de onlarla karşılaşırsanız sabredin Biliniz ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır Sonradan İsmail vesselam kalkıp şöyle dua etti. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten ve ashabı hizmete uğratan Allah'ım, onları hizmete uğrat ve onlara karşı bize yardım et. 47, 48 ve 49. Hem yurtlarından bezdirilerek ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan ayık alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepet çevre kuşatandır hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve demişti ki bugün insanlardan sizi yenecek yoktur ben de size muhakkak yardımcıyım İki ordu karşılaşınca da iki topluyu üstüne kaçarak ben sizinle alakam yok doğrusu sizin görmediklerinizi görüyorum ben Allah'tan korkuyorum çünkü Allah azabı şiddetli olandır demiştir Hani münafıklar kalplerinde hastalık bulunanlar bunları dinlere aldattı diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse muhakkak bir Allah azizdir, hakimdir. Rabbimiz subhanahu ve teala müminlere kendi yolunda cihad için ihlaslı ve kendisini çokça zikretmeyi emrettikten sonra ülkelerinden böbürlenerek, büyüklenerek çıkışlarında müşriklere benzemekten onları sakındırıyor <Gülüyor> halbuki kim Allah'a tevekkül eder ona dayanırsa muhakkak ki Allah azizdir ona iltica eden yenilmez diyor Allah'ın sâla tarafı kuvvetli sağlam, sağ büyük olandır işlerinde hakimdir işleri gerekli olanları yerlerine koyar yardımı hak edene yardımda bulunur. Terk edilmeye layık olanda da terk edip yalnız bırakır. 50 ve 51 Bir görseydin sen hani melekler edenlerin canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar ve tadın yakıcı azabı diyorlardı. İşte bu ellerinizin yaptığının karşılığıdır. Muhakkak ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. Her ne kadar kardeşlerim bu ayetin geliş sebebi Bedir olayı ise de bu bütün kafirler hakkında geneldir. Bu sebeple Allahü Teala Bedir ehliyle tahsil buyurmamış ve bir görseydin sen hani melekler küfredenlerin canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına buyuruyor, vuruyorlardı demiştir. İşte bu ellerinizin yaptığının karşılığıdır buyurarak bu ceza Dünya hayatınızda işlemiş olduğunuz kötü amelleriniz sebebiyledir. Onların karşılığında Allah size bu cezayı vermiştir. Muhakkak ki Allah kullarına asla zulmedici değildir buyurmuştur. Yarattıklarından hiç kimseye zulmetmez. O zulmetmeyen adaletli bir hakimdir. Mübarek, yüce, mukaddes, münezze, gani ve hamiddir. Üstünde gelen bir rivayette kardeşlerim Ebuzer ifade ediyor. Allah Resulünün diliyle Allahü Teala ey kullarım işte sizin için saydığım amelleriniz kim hayır bulursa Allah'a hamdetsin. Kim zabından başkasına bulursa sadece kendine ayıplasın buyurmuştur. Allah bizleri tamamın hayırda olan insanlardan eylesin. Enfas 52 Silah'ın hanıdanıyla onlardan öncekilerin gidişi gibi Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı. Allah onları günahlarından dolayı yakalamıştı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir, azabı şiddetli olandır. Allah ve teala ey Muhammed seninle gönderileni yalanlayan bu müşriklerin yaptıkları Onlardan önceki yalanlayan ümmetlerin yaptıkları gibidir. Onlara adetimiz üzerine davrandık. Yani firavun hanedanı ve onlardan önceki resulleri yalanlayan Allah'ın ayetlerini inkar eden kafirlerden yalancılara ve benzerlerine adet ve sünnetimiz neyse aynısını bunlara da yaptık duyurmuştur. Evet. 53 54, 55, 56 ve 57 Bunun sebebi Bir topluluk Kendi nefislerindekini değiştirmedikçe Allah'ın onlara Verdiği nimetini değiştirmeyeceğidir Ve muhakkak ki Allah semidir, alimdir Firavun Hanedanıyla onlardan Öncekilerin gidişi gibi Rablarının ayetlerini yalanlamışlardı da biz de günahlarından Dolayı onları helak etmiş ve Firavun hanedanı suda boğmuştuk hepsi de zalimlerdendi Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü şüphesiz ki küfredenlerdir artık onlar inanmazlar onlar kendileriyle anlaşma yaptığın kimselerdir. sonra her defasında ahitlerini bozdular onlar sakınmazlar da bunun için eğer savaşta ele geçirirsen Onları dağıt ki arkalarında olanlar da ibret alsınlar. Allah subhanahu ve teala yeryüzünde hareket edenlerin yürüyenlerin en kötülerinin kafirler olduğunu haber veriyor. Onlar iman etmezler. Ne zaman anlaşmayı, astarar, anlaşmayı bozarlar. Yeminlerinde güçlenseler yeminlerinden dönerler ve bozarlar. Onları korkut, onları dağıt onların boyunlarını vur Onların gücünü kır diyor Allah subhanahu ve teala. 58 Eğer bir kavmin ihanet etmesinden korkarsan sen de onlara karşı aynı şekilde davran. Muhakkak ki Allah hainleri sevmez. Allah subhanahu ve teala Resulüne itaden eğer kendileriyle anlaşma yaptığın bir kavmin ihanet etmesinden seninle onların arasındaki anlaşma ve ahitlerin bozmalarından korkarsan sen de onlara karşı ahitleri boz aynı şekilde davran duyulmuştur. Bu olay e, Amr'dan gelen rivayette Muaviye Rum alaysında yürüyordu. Aralarında bir mühlet konulmuştu. Mühletin bitiminde onlarla harbetmek üzere onlara yaklaşmak istedi. Bir hayvan üzerine bir ihtiyar gördüler. Şöyle diyordu: Allah büyüktür, Allah büyüktür ve var zulüm yok vesselam, bir kavimle arasında ahit olan bağı çözmesin sure bitinceye kadar veya eşit olarak onlar dönünceye kadar bağlamasın da bu muaviyeye ulaşınca geri döndü bir de baktılar ki bu ihtiyar Amr ibni Afse'ymiş 59 ve 60 küfredenler asla öne geçtiklerini ve bizi aciz bırakacaklarını sanmasınlar siz de onlara karşı gücümüzün yettiği kadar kuvvet bağlayıp besleyen, beslenen atlar hazırlayın ki, bununla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve yani bunlardan başka sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğerlerini korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız size ödenir ve siz asla zulm Allah subhanahu ve teala burada yine peygamberine hitaben ey Muhammed edenler asla öne geçtiklerini ve sizi aciz bırakacaklarını ve bizim onlara güç yetiştiremeyeceğimizi sanmasınlar. Aksine onlar bizim kudretimizin kahra altında dilenmemizin kabzasındandır. Asla bizi aciz bırakamazlar diyerek ayetlerini izgirdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Efendimiz siyanet gününe kadar atların alnında hayır yazılıdır. O ecir ve ganimettir buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sadece Müslümanlara sadaka verilmesini emrederdi. Allah yolunda ne harcarsanız o size ödenir ayeti nadir olunca bundan sonra hangi dinden olursa olsun isteyen herkesi sadaka ile emrettiler. 61, 62 ve 63 Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş. Ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki alim O'dur. Eğer seni aldatmak isterlerse Muhakkak ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birleştirmiştir. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etsen Yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah birleştirdi onların arasını. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah Azze ve Celle bir kavmin hainliğinden korktuğunda eşit olarak onların ahitlerini boz. Eğer seninle harp etmeye ve seninle mücadeleye devam ederlerse sen de onlarla savaş buyurmuştur. Ee, bu sebepledir ki müşrikler Hudeybiye senesi aleyhissalatü vesselam ile aralarındaki harbi dokuz sene bırakıp barış istediklerinde ileri sürmüş oldukları diğer şartlarla birlikte Allah Resulü bunu kabul etmişti. 64'ten 66'ya kadar Ey Peygamber Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter. Ey Peygamber müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup ederler. Eğer sizden 100 kişi bulunursa küfretmiş olanlardan binini mağlup ederler. Çünkü onlar anlamaz guruhudur. Şimdi Allah yükünüzü hafifledi, hafifletti ve bildi ki sizde bir zaaf vardır. O halde şayet sizden sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiyi mağlup eder. Şayet sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle iki bin kişiyi mağlup ederler. Ve sabredenlerle beraberdir. Bu ayet kelimeler inananları harbi düşmanlarla, ve akranlarıyla buluşmaya teşvik etmiş ve onların onlara yeteceğini, inananların sayısı az bile olsa, düşmanların sayısı çok bile olsa, cemaatleri peş peşe gelse dahi, Allah'ın Müslümanlara yardım edeceğini ve muhakkak müminlerin galip geleceğini bildirmiştir. 67, 68 ve 69 Hiçbir peygambere yeryüzünde savaşırken Zaferler kazanıncaya kadar Esir alması yaraşmaz Geçici dünya malını mı istiyorsunuz Allah ise Ahireti istiyor Ve Allah azizdir, hakimdir Eğer daha önceden Allah'ın geçmiş bir hükmü olmasaydı Aldıklarınızdan dolayı Size büyük bir azap dokunurdu Artık elde ettiğiniz ganimetten Helal ve temiz olarak yiyin Allah'tan sakının Çünkü Allah kafurdur İbrahim'dir. İmam Ahmed'ten gelen bir rivayette, Humeyd'den onun Enes'ten rivayetine göre Ali Suresi Resulullah Efendimiz dedir günü esirler konusunda insanlarla istişare de etti. Muhakkak ki Allahu Teala onlara karşı size güç ve kuvvet vermiştir buyurdu. Ömer kalkıp Ey Allah'ın elçisi boyunlarını vur dedi. Allah Resulundan yüz çevirdi. Sonra Allah Resul dönüp, Ey insanlar muhakkak Allah onlara karşınızda güç ve kuvvet verdi. Onlar dün ancak sizin kardeşinizdi buyurdu. Ömer kalkıp, Ey Allah'ın elçisi boyunlarını vur dedi. Aleyhissalatü vesselam yine ondan yüz çevirdi. Döndüler ve insanlara aynı sözü söylediler. Ebu Bekir kalktı, Ey Allah'ın elçisi uygun görürsen onları affet ve onlardan fidyeyi kabul buyur dedi. allah Teala, eğer daha önceden Allah'ın geçmiş bir hükmü olmasaydı Ayetini indirmiştir 70 ve 71 Ey Peygamber Elimizdeki esirlere de ki Eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse Sizden alınan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar Ve Allah kafurdur, rahimdir Eğer sana hainlik yapmak isterlerse daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti ve Allah alimdir, hakimdir. Burada vahiy bu kelimelerde Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayete göre, Ali sallallahu aleyhi ve Selam Bedir günü şöyle buyurmuştur: "Ben biliyorum ki Haşim oğulları ve başkalarından bazıları bizimle savaşa ihtiyaçları yokken, istemeyerek çıkarılmışlardı. Sizden kim onlara bir rastlarsa onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri İbni Hişam'a rastlarsa onu öldürmesin. Kim Abbas İbni Abdülmuttalib'e rastlarsa onu öldürmesin. Muhakkak ki o zorla istemeyerek çıkarılmıştır. 72. Muhakkak ki iman edip hizmet eden mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler barındırılıp yardım edenler iştanlar birbirini dostudurlar. iman edip de hizmet etmeyenlere gelince hizmet edene kadar sizin onlarla bir dostluğunuz yoktur şayet onlar da din hususunda sizden yardım isterlerse sizinle aralarında muahede bulunan bir kavim aleyhinde olmamak üzere onlara yardım etmek boyunuza borçtur Allah yaptıklarınızı görendir. Allah subhanahu ve teala merhaba hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Allah ve teala inananların sınıflarını zikredip onları şu kısımlara ayırıyor. Mallarından ve ülkelerinden çıkan, Allah'a veresinde dinin ikamesine yardım etmek üzere gelen, bu hususta mallarını ve nefislerini bolca sarf eden muhacirler o esnada Medine halkından olan muhacir, kardeşlerini evlerinde barındırıp onları mallarından istifade ettiren, onlarla birlikte savaşmak suretiyle Allah ve yardım eden Müslümanlardan ibaret ensar. İşte bunlar birbirinin dostudur. Yani onlardan her biri diğerinin her birine üzerinde hak sahibidir. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhacir ve ensarın arasında kardeşlik kurmuş, her ikişer kişi kardeş yapmıştır. Onlar bu kardeşlikte akrabalıkla olan mirasçı olmadan önce, akrabalıkla varis olanların önüne birbirlerine varis oluyorlardı. Nihayet bu miras ayetiyle Allahü Teala tarafından kaldırıldı. 73 <gülüyor> Şu ise birbirinin dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur Allah subhanahu ve teala inananların birbirinin dostu olduğunu ve birbirleriyle kaynaşması gerektiğini birbirleriyle yardımlaşmaları gerektiğini söylemiş eğer siz bunu yapmazsanız unutmayın ki kafirler de birbirinin dostu ve onlar da birbirlerine yardımlaşırlar ve bu da yeryüzünde büyük bir fitne ve fesadı getirir eğer siz birleşip birbirinizi sevip kardeş olmazsanız büyürmüştür Enfal 74 iman edip hizmet edenler Allah yolunda cihad edenler darındırılanlar ve yardım edenler işte onlar gerçek müminlerdir onlar için mağfiret ve cömertçe verilmiş çizikler vardır 75 sonra iman edip de hizmet edenler ve sizinle birlikte savaşanlar işte onlar sizdendir. Hısımlar Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Muhabbetli Allah her şeyi bilir. Bu ayetler önceleri dostluk ve kardeşlikle birbirlerine mirasçı olma yoluyla varis olmayı kaldıran ayettir. Buna göre ayet özel ismiyle hısımları da içine almaktadır. Bunları mirasçı kılmayanlar ise Evet. Maakat ki Allahü Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. varis için vasiyet yoktur. Evet. Burada Allahü Teala inananların dünyadaki hükmünü zikrettikten sonra ahirette onlar için neler olacağını da zikretmiş ve onlara da gerçek iman bulunduğunu haber vermiştir. Nitekim bu daha önce bu surenin başında da geçti allah Teala onları bağışlamayla ve şayet olmuşsa günahlarından vazgeçmeyle mükafatlandıracağını onlara güzel, bol, temiz güzel, bol, temiz, şerefli devamlı, ebediyen kesilmeyecek, sona ermeyecek güzelliği ve çeşitli olmasından usanılmayacak çocuklar bahşettiğini haber vermektedir. Bu surede burada bitti. Enfal suresinin sonudur. Hamd ve minnet Allah'adır. Ona tevekkül ederiz. O bize yeter. O ne güzel vekildir.